Şimdi ise hangi gün oruç tutmak haramdır ondan bahsedecek وَصَوْمُ o Ayyamet الْتَشْرِيكِ حَرَامٌ صَوْمُ الْعِيْدَيْنِ Bayram günlerinde oruç tutmak iki bayramda Ramazan bayramı, kurban bayramında وَاَيَّامِ الْتَشْرِيكِ Teşrik günleri yani kurban bayramının iki, üç ve dördüncü günlerinde teşrik günlerinde e, efendim oruç e, tutmak haramdır Kurban Bayramı'nın 4 gününde Ramazan Bayramı'nın birinci gününde oruç tutmak haramdır. Vasumul Eideyn ve Eyyame't Teşrik haramın Neden? Çünkü bu günler yeme içme günleridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mina günleriyle alakalı buyurdular ki: "İnneha eyyamu eklin ve şurbin ve alin. Yani bu günler işte Kurban bayramında birinci, ikinci, üçüncü gününde Müslümanlar, hacılar nerede kalırlar? Mina'da kalırlar. İşte o günler inneha eyyamu eklin ve şurbin ve bi'alin yeme içme bir de eşlerin birlikte beraber olma günleridir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bugün işte yiyin için eşler de dilerlerse beraber olabilirler. Yani oruç yok. Ee, oruç yok. E, oruç neydi? El ekli ve şurbu el cemai. Yemekten, içmekten, ailevi birlikten, birliktelikten kişinin kendini alıkoymasıydı. İşte bunların eee zıddını yapmak bayram günlerinde e, meşrudur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem.